Malik bin Dinar Rahmetullahi Aleyh Künyesi Ebu Yahya Lakabı Din, Nereli olduğu? Beni Süleym kabilesinden. Doğum tarihi bilinmiyor. Vefatı 748'de Basra. Hocası Hasan-ı Basri. Babası Dinar olup köleydi. Evliyanın büyüklerinden Gençliğinde mal-mülk sahibi zengin bir yiğitti. Hasan-ı Basri'ye talebe olunca, bütün mallarını ve parasını fakir talebelere harcadı. Kalbinden Allahü Teala'nın aşkından başka, her şeyin sevgisini çıkardı. Uzun zaman Basra'da Hasan-ı Basri'nin sohbetlerini dinledi. Bir ara hocasıyla birlikte Şam'a gittiler. Şam'da bütün vakit namazlarını, cami kebirde cemaatle birlikte kıldı. Bu vesileyle o beldenin hikmet sahibi kişileriyle tanışıp sohbet etti. Sonra cami odalarından birine çekilip ibadetle meşgul oldu. Şam halkı onun izzet ve kemalini, olgunluğunu her geçen gün görmekteydi. Gündüzlerini oruçla, gecelerini namaz ve niyazla geçirdi. Aralıksız bu hali bir yıl kadar devam etti. Halkın kendisine hürmet ve saygısı daha da arttı. Bütün bunlara rağmen Malik bin Dinar'ın yaşaması için gerekli olan rızk'a gönlünde az bir meyli kalmıştı. Bir gece rüyasında kendisine gizli bir ses: "Ey Malik, sen bir mahluksun Allahü Teala'dan kork." Masivayı Allahü Teala'dan başkasının sevgisini terk edip bize dön, yoksa helak olursun. Buyuruldu. O sabah erkenden hocası Hasan-ı Basri'ye rüyasını anlattı. Hocası da bunun doğru olduğunu bildirdi. Malik bin Dinar bundan sonra ömrünün sonuna kadar kalbi Allahü Teala'nın sevgisiyle dolu yaşadı. Kimseden bir şey kabul etmedi hattatlık yaparak kazandığı ile ihtiyaçlarını karşıladı. Bir gün Şam valisi ve kadısı camiye gelerek, cami, vakıf ve mahsullerin gelirlerini kontrol ettiler. Bu teftişte hata ve ihmal bularak mütevellisini görevlisini azlettiler. Sonra Malik bin Dinar'a adam gönderip hediyeler vererek, bu vakfın mütevellisi olmasını, vakıf işlerini üstlenmesini rica ettiler. Malik bin Dinar onlara, ''O yerde bir yıl kadar halk beni görüp düzelsin.'' diye uzlet edip, yalnız olarak ibadetle meşgul olmuştum. Kimse benimle ilgilenmedi ve hatırımı sormadı. ''Bu gece sahibime söz verdim. Kurtuluş yolumun ne olduğunu öğrenip anladım. Onu bırakıp başka şeylerle uğraşmak mümkün değildir.'' diye cevap verdi. Vakfın idaresini kabul etmedi. Onu çok sıkıştırdılar. Bunun üzerine Malik bin Dinar, her şeyini kaldığı hücresinde bırakıp, bir azık torbasıyla gece karanlığında oradan ayrıldı. Mısır'a doğru yola çıktı. Bir zaman sonra deniz kenarına ulaştı. Gemiye bindi. Gemi sahibi, taşıma ücreti ve eşyalar için kişi başına bir altın alıyordu. Malik bin Dinar, gemide bir köşede ibadet, ve tefekkürle meşgulken, gemici ücret istedi. Malik bin Dinar, ''Henüz param hazır değildir. İskeleye vardığımızda hazır olur inşâAllah.'' dedi. Gemi sahibi ve adamları terbiyesizce sözler söyleyip, onu yere yıktılar ve iyice dövüp hırpaladılar. Sonra elini ayağını bağlayıp denize atmak istediler. Gemidekilerden hiç kimse buna mani olmaya cesaret edemedi. Gemi sahibi, böyle kişileri cezalandırmak gerekir ki başkalarına ibret olsun deyince, Gemidekiler de ondan yana çıktılar. Gemi sahibi ve adamları Malik bin dinarı tam denize atmak üzereyken binlerce balık su yüzüne çıktı. Balıkların her birinin ağzında birer altın vardı. Malik bin Dinar, Birinin ağzından altını alıp gemi sahibine verdi. Sonra da hoşçakalın deyip gemiden denize indi ve yürüyerek deniz kıyısına çıktı. Malik bin Dinar, rahmetullahi aleyh, kalan ömrünü Basra'da geçirdi. Güzel halleri ve çok kerametleri görüldü. Nefsini hesaba çeker, bir an onu boş bırakmazdı. Basra'nın kuru ve yaş vurmasından yemezdi. Hurma mevsimi geçince, ey basralılar, benim halimi görüyorsunuz. Hurma yememekle bir şeyim eksilmedi. Sizin de hurma yemekle bir şeyiniz artmış değil. Buyurarak nefsini ibadeti özler ve yapar hale getirdi. Malik bin Dinara, dünyada en güzel kazanç nedir diye sordular. Cevabında şu üç şey dünyada en güzel kazançtır. 1. Allahu Teala'nın sevgili kullarının sohbetinde bulunmak ve din kardeşleriyle sohbet etmek. 2. Geceleri teheccüd namazı kılmak ve doya doya Kur'an-ı Kerim okumak. 3. Allahu Teala'yı hiç unutmayıp onu zikretmek, anmaktır buyurdu. Malik bin Dinar anlattı. Bir gün bir hastanın ziyaretine gitmiştim. Hastanın halinden ölüm durumunun yakın olduğunu anlamıştım. Kendisine kelimeyi şehadeti söyletmek için uğraştım. Fakat ne kadar uğraştımsa bunu söylettiremedim. O hasta durmadan 10, 11 diyordu. Bir ara kendisine gelip bana, ey üstadım, önümde ateşten bir dağ var. Ne zaman şehadet kelimesini söylemeye çalışsam bu ateş bana hücum ediyor dedi. Bunun üzerine mesleğini sorduğumda malını faize veren, faiz yiyen, ölçü ve tartıda hile yapan biri olduğunu anladım. Malik bin Dinara "Bedbahtlığın alameti nedir?" dediklerinde o "Şu beş şey bedbahtlığın alametidir. 1. Gözün yaşarmaması. 2. Kalbin katı olması. 3. Hayasızlık. 4. Dünyaya düşkün olmak." Dünya için canından endişe etmek. 5 Mümin kimse Allahü Teala'dan korkar, başka sözlerden dilini korur buyurdu. Malik bin Dinar Nem Suresi 58. Semut kavminin bulunduğu Hicr adlı şehirde Dokuz kimse vardı ki bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, iyiliğe yanaşmıyorlardı. Ayet-i Kerimesini okur, sonra da şimdi her şehirde durmadan fesat çıkaran nice dokuzlar var ki hiçbir iyi iş gördükleri de yoktur. Derdi. Malik bin Dinar bir gün kimin gözü ve gönlü şu fani hayattan ebedi hayat için iyi bir ders almamışsa onun kalbi perdeli ve ameli azdır buyurdu. Malik bin Dinara siz de bizimle yağmur duasına gelseniz dediklerinde şu cevabı verdi Korkarım ki benim yüzümden başınıza taş yağar buyurdu Malik bin Dinar çok ibadet eder ve ağlardı Mugire bin Habib şöyle anlattı Bir gece Malik bin Dinar'la beraberdik hemen ibadete başladı. Daha sonra eliyle sakalını tutup içli iniltilerle sabaha kadar ağladı ve "Yâran bi Mali'in bu haline acı." diye yalvardı. Malik bin Dinar evinin içinde bir kabir kazdırmıştı. Her gece kabre iner, sabaha kadar orada ibadet eder ve halifelik görevi Hazreti Ömer'e verildiğinde o ne gece ne de gündüzleri uyurdu. Biraz uyuyup İstirahat etseniz denildikte de, o eğer geceleri uyumuş olsam kendimi kaybetmiş olurum gündüzleri uyusam mesul olduğum şu insanları kaybederim buyurmuştur derdi Malik bin Dinar anlattı bir gün toprakla oynayıp bazen gülen bazen ağlayan bir çocuğa rastladım önce çocuğa selam vermek istedim fakat kibirden selam vermedim. Hemen nefsime, Ey nefis! Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Büyüklere de küçüklere de selam verirdi, Diyerek çocuğa selam verdim. Çocuk, Ve aleyküm selam ey Malik bin Dinar, Diye cevap verdi. Hayret içinde kalarak çocuğa, Sen beni hiç görmediğin halde nasıl tanıdın diye sordum. Çocuk, Ruhlar aleminde benim ruhumla senin ruhun karşılaştı. Orada bizi Allahü Teala karşılaştırdı dedi. Çocuğa akıl ile nefs arasında ne fark var diye sordum. O da şöyle söyledi. Nefsin seni selam vermekten menetti. Aklın ise seni selam vermeye teşvik etti. Sen niye toprakla oynuyorsun dedim. Çocuk topraktan yaratıldık ''Yine toprağa kavuşacağız.'' dedi. ''Ben yine, seni bazen ağlarken, bazen de gülerken görüyorum. Bunun sebebi nedir?'' diye sordum. Bana, ''Rabbimin azap edeceğini hatırladığım zaman ağlıyorum. Rahmetini hatırladığım zamansa tebessüm ediyorum.'' dedi. Ben dayanamayıp, ''Ey oğul, senin hangi günahın var ki ağlıyorsun?'' diye sordum. Çocuk, ''Ey Malik!'' Böyle söyleme. Zira ben anam ateş yakarken küçük odun olmadan büyüklerin tutuşmadığını gördüm diye cevap verdi. Malik bin Dinar zamanında iki mecusi kardeş vardı. Her ikisi de ateşe taparlardı. Bir gün küçüğü büyüğüne, ey ağabey, sen 73 sene, ben ise 35 senedir bu ateşe taparız. Gel bakalım, kendisinden başkasına tapmadığımız bu ilahımız bizi yakacak mı? Eğer bizi yakmazsa, devamlı ona tapar gideriz. Eğer yakarsa, ona tapınmayı terk ederiz, dedi. Abi bu teklifi kabul etti. Büyükçe bir ateş yaktılar. Küçüğü büyüğüne, İstersen önce sen elini ateşe sok, İstersen ben elimi ateşe sokayım, dedi. Abi de, Önce sen elini sok dedi. Küçük kardeş elini ateşe sokunca parmağı yandı ve hemen elini geri çekti ve Ah ah! Sana bunca seneler ibadet ederim. Sen ise bana eziyet ediyorsun dedi. Ağabeyine, Şimdi bizi doğru yola ulaştıracak bir deliyle gidelim dedi. İstişare ile yola çıkıp, Malik bin Dinara gitmeye karar verdiler. Onu Basra'da bir yerde, İnsanlara vaaz ederken buldular. Onu görünce büyüğü küçüğüne, ''Ben Müslüman olmayacağım. Zira ömrümün çoğu ateşe ibadetle geçti gitti. Şayet Müslüman olursam, ev halkımın ve akrabalarımın beni ayıplamalarından korkarım. Ateşe tapmak, ayıplanmadan bana daha sevgilidir.'' dedi. Küçük ağabeyine, ''Ne olur böyle yapma.'' Onların ayıplamaları bir zaman sonra unutulur gider, yok olur. Ateşe tapmansa kalır, dedi. Fakat büyük kardeş küçüğü dinlemedi. Acele geri döndü. Küçük kardeş Malik bin Dinar'ın yanına gitti. Bir müddet sonra da tüm aile fertlerini getirdi. Hepsi Malik bin Dinar'ın huzuruna oturdular. Küçük kardeş hikayesini sonuna kadar anlattı ve kendilerine İslamiyet'in anlatılmasını Malik bin Dinar'dan istedi. Malik bin Dinar onların imana gelmesine yardımcı oldu. Gerekli vazifeleri de kısa zamanda büyük bir sabırla öğretti. Küçük kardeş ehli ile birlikte huzurdan ayrılmak istedi. Malik bin Dinar onlara size yardım olarak Müslümanlardan bir şeyler toplayıp vereyim dedi. Onlar da istemediklerini bildirdiler ve harabe evlerine yöneldiler. Döndüklerinde evlerini güzel, bakımlı buldular. İçeriye girdiler. Sabah olduğunda hanımı, "Çarşıya git çalış. Akşam da kazandığınla süt al getir." dedi. Adamcağız evden ayrıldı. Bütün didinmelerine rağmen bir iş bulamadı. O da kendi kendine, "Ben de Allah için çalışırım." dedi ve orada harabe bir yerde ibadet etti. Akşam namazını kılınca, eli boş olarak evine döndü. Hanımı, ''Niye bir şey getirmedin?'' deyince, o da, ''Bugün bir melik için çalıştım. Lakin bir ücret vermedi. Yarın veririm.'' dedi, diye söyledi. O gece aç yattılar. Sabahleyin yine çarşıya gitti, iş aradı durdu. Ama bir türlü buna muvaffak olamadı. Dünkü yaptığı gibi yaptı. Akşam da yine, Eli boş döndü. Hanımının sorusuna yine aynı şeyleri söyledi ve Kendisi için çalıştığım melik, cuma günü ödeyecek dedi. Cuma günü sabahleyin yine çarşıya gitti. Uzun müddet iş aramasına mukabil bir şey bulamadı. Yine aynı harabede, iki rekat namazdan sonra ellerini kaldırıp Ya Rabbi, bize İslam'ı ikram ettin, hidayete yönelttin. Bu din hürmetine... Bu mübarek gün hürmetine kalbimden çoluk çocuğumun nafaka düşüncesini çıkar. Ben ehlimden haya eder oldum. Onların hâlinin değişmesinden korkarım. Dedi. Daha sonra öğlen namazını kılmak için çarşıya yöneldi. Hakikaten onların evlerinde yiyecek namına bir şey yoktu. Hepsi de açlıktan çok bitkin bir hâldeydiler. İşte tam bu sırada yoksul adamın evine bir zat geldi ve kapılarını çaldı. Kadın kapıyı açtı ve genç ve nur yüzlü birisinin elinde üzeri örtülü bir tabağa tuttuğunu gördü. Şaşırmış bir vaziyette bakan kadına gayet mülahim sesle ''Buyurun, bu sizindir. Eşine söyle, bu onun iki günlük çalışmasının karşılığıdır. Eğer çalışmasını arttırırsa, biz de arttırırız, dedi. Kadın, heyecanla uzatılan tabağı onun elinden aldı. İçinde bin dinar vardı. Birini yanına alıp kuyumcuya gitti. Kuyumcu, Hristiyandı. Altını tarttı. Oldukça ağır geldi. Sonra üzerindeki süslemelere baktı. Onun, dünya dinarlarından değil, ahiret dinarı olduğunu anladı. Kadına dönüp, ''Bunu nereden buldun veya kimden aldın?'' deyince, kadın olup biteni anlattı. Bunun üzerine kuyumcu, ''Bana İslam'ı anlatıp öğretin.'' dedi. Kadın da iman esaslarını öğretti. Kuyumcu Müslüman oldu ve kadına bin dirhem verdi. Ve ''Bunları nafaka yap, bittiğinde bana haber ver.'' dedi. Kadın kuyumcudan ayrıldıktan sonra, Ev için lüzumlu ihtiyaçları satın aldı ve evine geldi. Güzel yemekler pişirip, kocasını beklemeye başladı. Yoksul adam, o sırada namazını bitirmişti. Evine dönmeden, harabe olan yerde mendilini yaydı ve üzerinde iki rekat namaz kıldı. Sonra aynı mendile birkaç avuç toprak doldurdu ve kendi kendine, ''Eğer hanım benden bir şey sorarsa, işte un.'' Al bununla bir şeyler pişir derim, diyordu. Eve geldiğinde, her tarafı dayalı döşeli buldu. Yeni pişmiş yemekler de doğrusu, iştah kabartıyordu. Mendilini kapı eşiğine koydu. Hanımının onu görmesini istemedi. Hanımına, gördüğü şeylerden sordu. O da durumu bir bir anlattı. Bunları duyan yoksul, hemen şükür secdesine kapandı. Kadın da ona, Mendille getirdiği şeyin ne olduğunu sordu. Adam ona getirdiğim şeyden bana sorma dedi. Kadın bu cevaba şaşırmıştı. Yoksul adam mendilde olan toprağı dökmek için kaldırdığında onun içinin Allahü Teala'nın izniyle unla dolu olduğunu fark etti. Yoksul adam tekrar şükür secdesine vardı. Vefatına kadar sadık bir kul olduğunu ispatladı. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh anlattı. Hacca gitmek üzere yola çıkmıştım. Çölde giderken, ağzında bir parça ekmek olan bir karga gördüm. Bunda bir iş var deyip, kargayı takip ettim. Karga bir mağara önünde durdu. Sonra da içeri girdi. Ben de öyle yaptım. İçeride elleri ayakları bağlı, sırt üzerine yatırılmış birisi vardı. Karga getirdiği ekmekten parça parça gagasıyla onun ağzına veriyordu. Daha sonra uçup gitti, bir daha da dönmedi. Adama "Bu ne hal?" dedim. O da hacca gidiyordum. Hırsızlar yolumuzu kesti ve bütün malımızı aldılar. Sonra gördüğünüz gibi bağladılar ve bu mağaraya attılar. Beş gün aç susuz bu halde kaldım. Sonra Rabbime dua ettim. Bana bu kargayı gönderdi. Her gün yedirip içiriyordu dedi. Hemen adamcağızın bağlarını çözdüm. Birlikte yola koyulduk. Yolda çok susadık. Yanımızda hiç su kalmamıştı. Sonra çölde bir kuyu gördük. Orada ceylanlar vardı. Allahü Teala'ya hamdettik ve işte bir kuyu bulduk diye sevindik. Yaklaşınca bu sırada kuyunun suyu dibe çöktü. Ceylanlar da uzaklaştılar. Yanımızda ip ve kova yoktu. Biz, Ya Rabbi, Ceylanlara ihsan ettin. Biz, Yüz zira uzunluğunda ipe ve bir kovaya muhtacız dedik. O zaman şöyle bir ses duyuldu. Ey Malik! Ceylanlar bize tevekkül etmiştir. Biz onları sularız. Siz ise, ipe ve kovaya tevekkül etmişsiniz. Siz de onunla su içersiniz buyuruldu. Malik bindiner bir yıl hacca gitti. Hacını tamamladığı gece rüyasında şöyle bir ses işitti: "Ya Malik, hacca gidenlerden Muhammed oğlu Abdurrahman affedilmedi." Sabah olunca Malik bindiner Muhammed oğlu Abdurrahman'ı aramaya başladı. Sorduklarından birisi ona. Aradığın kimse Kur'an ehlidir. Her yıl hacca gelir dedi. Araya araya onu bir köşede Kur'an okurken buldu. Abdurrahman Malik bin Dinar'ı görünce bir ah çekip bayıldı. Daha sonra kendine geldiğinde şöyle dedi: Beni rüyada gördün. Bana Allahü Teala'nın beni affetmediğini söylemeye geldin değil mi? Malik bin Dinar onun bu sözlerine çok şaşırdı. Ona hayret içindeyken sordu: Salihlerden birine benziyorsun. Çok merak ettim. Acaba Allahü Teala senin için affetmiyor? Nasıl bir günah işledin? Abdurrahman başı önde. Bir Ramazan ayının ilk gecesiydi. İçki içip sarhoş olmuştum. Bu sırada babam beni aramış ve bir yerde yatar bulmuş. Beni çekince. Ben de sarhoşluğun verdiği serkeşlikten ona vurup bir gözünü çıkarmışım. O da bana beddua etmiş. Ertesi gün ayılınca neler yaptığımı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bütün içki küplerini yok ettim. Kölelerimi azat ettim. Yaptıklarıma pişman olup doğru yola girdim. Her yıl böyle hacca gelir dua ederim. Fakat her seferinde, sizin gibi birisi rüyamda Allah seni affetmedi diye söyler. Bunları anlatınca tekrar ağlamaya başladı. Onun bu haline Malik bin Dinar çok acıdı. Bu sefer babasını soruşturup yerini öğrendi ve hemen onunla görüşmek için yanına gitti. Babası Muhammed gelenin kim olduğunu anlamada gecikmedi. Hoş geldin Ya Malik dedi. Malik bin Diner hayret etti ve beni nasıl tanıdın diye sordu. Muhammed şöyle dedi. Bugün allah Teala'ya dua edip seni görmeyi dilemiştim. Malik bin Dinar seni ziyaretimin bir sebebi var. Buyurun, bir isteğiniz varsa hemen yerine getiririm. Malik bin Dinar şöyle konuştu. Farz et ki kıyamet kopmuş, oğlun Abdurrahman'ı tutup cehenneme götürüyorlar. Onu bu halde görsen üzülmez misin? Baba Muhammed Malik bin Dinar'ın böyle konuşması üzerine ağlamaya başladı. Daha sonra kendine gelip dedi ki: "Ya Malik, sen şahit ol ki oğlumun kusurunu affettim ve ona hakkımı helal ettim." Daha sonra Malik bin Dinar ondan izin alarak oğlunun yanına gitti ve ona müjdeyi verdi. Baban senin suçunu bağışladı. Biraz sonra seni görmeye gelecek. Abdurrahman bu müjdeyi duyunca düşüp bayıldı. İşte bu sırada Muhammed de oğlunun yanına gelmişti. Malik bin Dinara şunları söyledi. Oğlumu affettim. Öbür aleme yakın zamanda göçeceğinizi zannediyorum. Şehadet getirerek ruhunu teslim etsin. Malik bin Dinar şahadeti telkin etmeye başladı. Fakat Abdurrahman cevap vermiyordu. Nihayet gözlerini açtı ve karşısında babasını görünce ona yalvaran bir sesle dedi ki, Babacığım, ne olur gel sen de benim gözümü çıkar ki kıyamete kalmasın. Babası, ey gözümün nuru, ben suçunu bağışladım, senden razı oldum. Dedi. Bu sırada Abdurrahman iki defa şehadet getirdi. Malik bin Dinar ona sordu, halin nasıldır? Abdurrahman baygın haldeyken başucumda elinde topuz olan bir melek gelip bana baban senden razı değil, bu topuzla senin başına vuracağım dedi. Az sonra başka bir melek gelip yeşil bir mendille gözlerimin yaşını sildi ve dedi ki şehadet getir. Baban ve Allahü Teala senden razı oldu dedi. Bunları söyler söylemez ruhunu teslim etti. Malik bin Dinar'ın Yahudi bir komşusu vardı. Bu Yahudi evinin hela çukurunu düşmanlık olsun diye Malik bin Dinar'ın evinin yanına yaptı. Zamanla sızıntı ve pis koku Mali'nin evine sirayet etti. Malik bin Dinar her gün sızıntıyı temizler ve pis kokuyu gidermek için güzel kokulu şeyler yakardı. Yahudi Malik Hazretlerinin rahatsız olduğunu anladı. Fakat beklediği şikayet gelmeyince çok hayret etti. Bir gün Malik bin dinarın evine gitti. Pis koku kendisini rahatsız edince sordu. Bu ne? Malik bin dinar kokulu şeyler yakıyorum dedi. Yahudi, "Hayır, ''Bu laham kokusu. Bak duvardan sızıyor. Niye bana söylemiyorsun?'' dedi. Malik bin Dinar, ''Eğer söyleseydim, üzülebilirdin. Bizim dinimizde komşuyu üzmek ve ona eziyet yoktur. Kavga ve gürültü de olmaz.'' buyurdu. Yahudi bu sözler karşısında sarsıldı ve ''Bugüne kadar size düşmandım.'' Şimdi dininize hayran oldum. Böyle hükümler ancak İslam dininde olur. Ey Malik bin Dinar, iman etmek istiyorum dedi. Kelime-i getirip Müslüman oldu. Malik bin Dinar, rahmetullah aleyh, salih kimseleri sevmeyi anlatır ve onlara düşman olmaktan sakındırırdı. Bu hususta insan kendisi salih olmadığı halde Salihlerin şeref ve haysiyetine dil uzatacak olursa başka günahı olmasa bile bu ona yeter buyururdu Malik bin Dinar ömrünü Allahü Teâlâ'nın emir ve yasaklarına uyarak insanlara nasihat ederek geçirdi Vefat ettiği gece rüyada görüldü Sema kapıları açılıp birinin, Dikkat edin, Malik bin Dinar cennette iskan edileceklerden oldu, dediği işitildi. Sevdikleri Malik bin Dinarı rüyada gördü ve ona Allahü Teala sana nasıl muamele etti diye sordular. O da Rabbimin huzuruna pek çok günah ile çıktım, hakkında beslediğim zan sebebiyle hepsini affetti buyurdu. Malik bin Dinar şöyle anlattı. Haccacın bir hutbesini dinledim. Diyordu ki, Allah o kimseye rahmet etsin ki, hesabı başkasının eline geçmeden kendi muhasebesini yapmıştır. Allah o kimseye rahmet etsin ki, amelinin dizginlerini eline alarak, ameliyle neyi murad ettiğine bakmıştır. Ölçü ve tartısına bakana Allah rahmet etsin. Bu şekilde bize ağlatıncaya kadar saydı durdu. Malik bin Dinar, bir yere gideceği zaman kapısını kilitlemez, yalnız bir iple bağlar ve kedi köpek olmasa bunu da yapmazdım derdi. Malik bin Dinar'a, bir bardak hediye edildiği vakit sahibine, ''Bunu al götür, burada kalmasını istemiyorum. Çünkü bunu hırsız çalar diye gönlümde vesvese uyandırıyor.'' dedi. Bu sebeple hırsızın günaha girmesinden ve şeytanın vesvesesiyle kalbinin meşgul olmasından kaçındı. Malik bin Dinar, Eban ile karşılaştı ve ''Ne zamana kadar insanlara ruhsattan bahsedeceğiz?'' dedi. Eban, bana bak, kıyamet günü Allahü Teala'nın Teâlâ'nın öyle büyük affını göreceksin ki, sevincinden, sırtındaki hırkanı parça parça yırtacağını sanır ve umarım dedi. Malik bin Dinar anlatıyor. İki kişi mescidin kapısına gelmişti. Bunlardan biri diğerine benim gibi bir adam Allah'ın evine giremez dedi. Adamın bu sözü söylemesiyle melekler onu sıddıklar defterine yazdılar. Mescitlere işte böyle hürmet gösterilmelidir kendisinin manevi tarafıyla bile mescidi kirleteceğini düşünmelidir. Nerede kaldı? Yasaklanmış süs ve işlemelerle mescidi kirletmek. Malik bin Dinar Basra emiri'nin huzuruna girdi ve dedi ki: "Bazı semavi kitaplarda şöyle yazıldığını gördüm. Sultanlardan ahmak ve bana isyan edenlerden cahil kimse olmadığı gibi bana itaat edip Benimle izzet bulandan da aziz kimse yoktur. Ey kötü çoban, senin eline sağlam ve semiz koyunlar teslim ettiğim halde sen etlerini yedin, yünlerini giydin ve onları eti sıyrılmış birer kemik halinde bıraktın. Bunun üzerine Basra valisi seni bizden uzaklaştıran ve seni bize karşı cüretli kılan sebep nedir dedi. Malik bin Dinar bilmiyorum deyince, vali bizim malımızda gözünün olmaması ve bize heves etmeyişindendir diye cevap verdi. Riva'yete göre Basra emirlerinden birisi Malik bin Dinara on bin dirhem hediye gönderdi. Malik de bu hediyeyi tamamen hazır olanlara taksim etti. Bu sırada Muhammed bin Vasi yanına gelerek ''Şu mahlukun sana hediye ettiği parayı ne yaptın?'' diye sordu. Malik de ''Burada bulunanlara sor.'' dedi. Onlar da hepsini dağıttığını söylediler. Muhammed bin Masî, ''Allah aşkına doğru söyle. Parayı verdiği için bu adama kalbin temayül etmedi mi? İçinde buna karşı eskisinden daha fazla bir sevgi uyanmadı mı?'' diye sordu. Malik bin Dinar, ''Evet, gerçekten öyle oldu.'' Şimdi ona daha çok temayül ettim, dedi. Muhammed bin Vasi, İşte ben de bundan korkarım, doğru söyledi. Çünkü onu sevince, uzun zaman melik olarak kalmasını da ister. Ölümünden ve azlinden hoşlanmaz. Bütün bunlar zulmün sebeplerini sevmek olur ki, çok kötü bir şeydir, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadîs-i şöyle buyurdular. Bir mecliste yüz münafık ve bir mü'min bulunsa, o meclise sonradan gelen mü'min, mü'minin yanına, bir mecliste yüz mü'min ve bir münafık bulunsa, oraya gelen münafık, münafığın yanına oturur. Bu, bilmeyerek de olsa, iki benzerler arasında bir cazibenin bulunmasına delildir. Malik bin Dinar, on kişi arasında iki kişi anlaşırsa, bunlar da birbirinin vasıflarından vardır. Bu hususta insanlar, kuşlara benzerler. Havada uçan kuşlar, aralarında münasebet bulunmayan diğer kuşlarla buluşup anlaşamadıkları gibi, insanlar da aralarında münasebet olmayan fertlerle buluşup anlaşamazlar, demiştir. Malik bin Dinar, bir gün, karga ile güvercinin bir arada uçtuğunu görünce hayret ederek, Allah Allah! Bunların arasında hiçbir münasebet yok. Böyleyken nasıl oluyor da bir arada uçabiliyorlar diyerek, şaşkınlığını gizleyemedi. Biraz sonra ikisinin de topal olduğunu görünce, hayreti zâhil oldu ve, işte bunlar münasebeti bu yönden tesis ettiler, dedi. rivayet olunduğuna göre, Malik bin Dinarla Muhammed bin Vasi Hasan el Basri'nin evine gittiler. Hasan el evde yoktu. Muhammed bin Vasi içinde yemek bulunan bir sepeti dolaptan çekerek yemeye başladı. Malik bin Dinar ona elini çek. Man sahibi gelmeden yeme dediyse de Muhammed bin Vasi aldırmış etmedi, yemeye devam etti. Malik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 Vallahi senin akibetini bilmeden benim için huzur yok. Fakat ne yazık ki Vallahi ölünceye kadar bundan haberim olamaz derdi. Malik bin Dinara nasıl sabahladın diye sorulduğunda ömrüm azaldığı ve günahlarım çoğaldığı halde sabahladım buyurdu. Zatım biri şöyle demiştir: Malik bin Dinara ziyarete gitmiştim. Yanında kimse yoktu. Yalnız bir köpek, başını dizleri üzerine koymuş duruyordu. Köpeği kovmak istediğimde, Malik, ''Bırak, bu ne ısırır ne de kimseye zarar verir. Kötü arkadaştan çok iyidir.'' dedi. Malik bin Diner, bir gün sokakta yürürken, canının arzuladığı bir şeyi görür ve kendi kendine, ''Sabret, benim seni bu arzumdan alıkoymam'' Ve isteğini yerine getirmemekliyim, senin benim katımda kıymetin olduğu içindir. Dedi. Kadının biri Malik bin Dinara, ey mürai diye seslenince Malik, bu kadın kimdir? Basralların bilemedikleri ismimi nereden bildi? Dedi. Malik bin Dinar anlatıyor. Muhammed bin Wasia, ya Eba Abdullah. Başkasına muhtaç olmaktan kendini koruyacak nafakası olana müjde olsun dedim. O da bana Ya Eyba Yahya Allah'tan razı olduğu halde aç olarak akşamlayan ve yine aç olarak sabahlayan kimseye müjde olsun diye cevap verdi. Malik bin Dinardan rivayet olundu ki İbrahim bin Etem canı arzu ettiği halde 40 sene süt içmemiştir. Yine bir gün kendisine taze hurma takdim edilmişti. Arkadaşlarına siz yiyiniz. Ben tam 40 senedir hurma yemedim dedi. Malik bin Dinar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte bir köpek leşinin yanından geçiyordu. Eshabı ne pis kokuyor deyince Peygamber Efendimiz ne parlak dişleri var, dedi. Peygamber Efendimiz, ashabını kusur aramak suretiyle gıybet etmekten alıkoymak, hem de ne olursa olsun, bir şeyin mutlak surette iyi bir tarafı olabileceğini, binaenaleyh kusur araştıracak yerde iyiliğini bulup söylemenin doğru olacağını tembih etmek için bu şekilde konuştu. Tevrat'ta şöyle okudum. İnsan buluştuğu kimselerle ayrı ayrı dudaklarla yani ayrı ayrı ifadelerle konuştuğu zaman emanet batıl olur. Allahü Teala kıyamet günü bu iki dudağı da helak eder. Adamın biri Malik bin Dinara, duyduğuma göre sen benim aleyhimde konuşmuşsun dedi. Malik bin Dinar, bu doğru ise sen benim nazarımda benden daha kıymetlisin. Çünkü ben yaptığım iyilikleri sana hediye etmiş oldum, dedi. Malik bin Dinar diyor ki, Haccacın amcazadesi ve Basra valisi Hikem'in huzuruna bir gece vakti girdik. Hasan-ı Basri de korku içinde bizimle beraber geldi. Biz Hasan'ın yanında piliçler gibi küçük kaldık. Hasan-ı Basri, Yusuf aleyhisselamın kıssasını, kardeşlerinin onu kuyuya atıp sattıklarını, babalarını kedere boğduklarını, kadının hilesini ve nihayet hapsedildiğini anlattı. Sonra da allah Teala'nın onu nasıl yücelttiğini, hazine vekili yaptığını ve daha sonra da kardeşlerini nasıl bağışladığını ve artık size azarlama yok, Allah sizi mağfiret eder, o merhamet edicilerin en merhametlisidir dediğini pek genişçe anlattı. Bütün bu sözleriyle Hikem'in adamları affetmesine bütün bu sözleriyle Hikem'in adamları affetmesine işaret ediyordu. Bunun üzerine Hikem "Ben de aynı şeyi söylüyorum. Artık size azarlama yok. Sizi korumak için hiçbir şey bulamazsam bile bu elbisemin altında sizi korurum." dedi. Malik bin Dinar anlatıyor. Bir defa Kabe'yi tavaf ediyordum. Baktım ki küçük bir kızcağız, kabe'nin astarına yapışmış. Ya Rab, nice şehvetler var ki zevkleri gitti, eserleri kaldı. Ya Rab, senin cehennem azabından başka bir terbiye sistemin yok mudur? diyerek ağladığını ve sabaha kadar bu hâl üzere feryad ettiğini gördüm. Elimi başıma koydum ve anan ölesi Malik, helak oldun dedim. Malik bin Dinar, Adn Cennetleri Firdevs Cennetlerindendir. Orada Cennet güllerinden yaratılmış huriler vardır. Cennetin bu bölümüne kimler girecek diye soranlara, günah işleyecekleri zaman Allahü Teala'yı hatırlayıp o görüyor diye onu murakıp kabul edenler azamet ve celalinden korkup. Beli bükülenler girer diye cevap vermiştir. Basra'da zengin bir adam ölmüştü. Geriye çok mal ve para bırakmıştı. Güzel de bir kızı vardı. Bir gün bu kız sabit benani'nin yanına geldi ve "Malik bin Dinar'ın hanımı olmak isterim ki ibadette ondan istifade edeyim." dedi. Sabit Benani bu durumu Malik bin Dinara söyledi. Malik cevabında ben dünyayı üç talakla boşadım. Bu hanım dünya cinsindendir. Üç talakla boşanmış olanla tekrar evlenilmez buyurdu. Malik bin Dinar, rahmetullahi aleyh, bir ağacın gölgesinde yatmış uyuyordu. Bir yılan geldi. Ağzında bir nergis dalı vardı. Onu sallayarak Malik bin Dinar'a serinlik yapıyordu. Malik bin Dinar anlatıyor. Yıllarca Allah yolunda cihada gitmek istedim. Nihayet nasip oldu da gittim. Savaş başlayacağı gün sıtmaya yakalandım. Harb çadıra gidip yattım. Çok üzüntülüydüm. Kendi kendime "Ey Malik, Allahü Teala'nın katında bir yerin olsaydı bugün bu sıtmaya yakalanmazdın." dedim. Uyudum. Rüyada bir ses bana bugün harbetseydin esir düşerdin. Esir olduğun zaman da sana domuz eti yedirirlerdi. Domuz eti yediğin zaman da kâfirlere benzerdin. Bu sıtmanın sana büyük bir hediye olduğunu bilmelisin dedi. Malik bin Dinar devamla şöyle buyurdu. Uykudan uyandım ve Allahü Teala'ya şükrettim. Malik bin Dinar anlattı. Bir zaman hasta oldum. Bir şeye ihtiyacım oldu. Binlerce sıkıntıyla çarşıya geldim. Çünkü kimsem yok idi. Şehrin valisi geliyordu. Bekçiler kenardan yürü diye bana bağırdılar. Taakatim yoktu. Yavaş yürüyordum. Biri geldi ve omuzuma bir kırbaç vurdu. Canım çok acadığından ona Allah elini kessin dedim. Ertesi gün o adamı gördüm. Eli kesilmişti. Malik bin Dinar, akşam olunca sabaha kadar Câsiye Suresi'nin 21. ayetini okurdu ki meali şudur: Yoksa kötülük isteyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir mi tutacağı sandılar? Mugire bin Habib şöyle diyor: Malik bin Dinar'ı takip ettim. Yatsı namazını kıldıktan sonra abdest aldı ve namaz kılacağı yerde sakalını eline alarak, Allah'ım, Malik kulunun ağaran şu sakalını cehennem ateşinde yakma. Allah'ım, kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu sen bilirsin. Acaba Malik kulun hangi taraftadır diye niyaz ederek sabahlamıştır. Malik bin Dinar anlatıyor. Bir gece uyuyakaldım ve evradımı yerine getiremedim. Rüyamda güzel bir cariye karşıma çıktı ve okur yazarlığın var mı diye sordu. Ben de var dedim. Cariye bana şu yazıyı okur musunuz dedi ve elime bir kağıt parçası verdi. Kağıtta şunlar yazılıydı: Dünyanın geçici ve aldatıcı nimetleri ölümsüz olarak yaşayacağın cennetin zevk ve sefasından seni alıkoymuştur. Yani geçici olarak kendisinden zevk aldığın bu uyku, ebedi saadetini sağlayacak ibadetine engel olmuştur. Uyan, namaz kıl ve Kur'an-ı Kerim oku, zira bunların hepsi uykudan daha hayırlıdır. Bazı eski kitaplarda okudum. Allahü Teala buyuruyor ki, dünyayı sevdiği vakit alime vereceğim en küçük ceza. Kalbinden bana münacaat sevgisini çıkarmaktır. Alim bildiğiyle amel etmediği zaman, Yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi, vazün u nasihati gönüllerden silinir gider. Ey Kur'an okuyanlar! Kur'an-ı Kerim kalplerinize neler ekmiştir. Bahar yağmurları, yeryüzünü yeşillendirdiği gibi, Kur'an-ı Kerim'de, kalbin yağmurudur onu canlandırır gece ibadetine kalkan kimseye Allahü Teala yaklaşır hatta içlerinde duyduğu yumuşaklığı zevki ve nuru Allahü Teala'nın kalbe tecelli etmesinden bilirler aza kanaat edip verdiğinize memnun olan ve size elinden geldiği kadar hizmet eden öksüz kızlara bakmaz da şunu bunu isteyen, aza kanaat etmeyen ve falan zadenin kızıyla evlenmeyi tercih edersiniz. İnsanlar ile düşüp kalkmaktan ziyade, Allah ile münacattan zevk almayan kimsenin, ilmi az, kalbi kör ve ömrü boşa gitmiştir. Mücadelenin dinde yeri yoktur. Bir kitapta okudum, Hatib'in hutbesi, ameli ile karşılaştırılır şayet muafık geliyor ve söylediğini yapıyorsa tasdik edilir hutbesi ameline uymuyorsa dudakları ateşten makaslarla kesilir ve her kesildikçe yeniden biter ve tekrar kesilir doğru ile yalan biri diğerini çıkarıncaya kadar kalpte boğuşur dururlar dünya bir sahirdir o dünya alimlerini sihreder. Onun sihrinden kendinizi koruyun. Sanki dünya sevgisi üzerinde sulha oturmuş ve anlaşmış gibiyiz. Kimse kimseyi ikaz etmez. Emir ve nehi de bulunmaz. Bu hal böyle devam etmez. Allahü Teala bizi bu kadar serbest bırakmaz. Allahü Teala'nın hangi azabıyla azab olacağımızı bilemiyorum. Mescidin kapısından biri, en kötünüz mescitten çıksın diye seslense, benden evvel kapıya çıkan olmazdı. Ancak daha kuvvetli koşabilen bir kimse olursa ona karışmam. Kulun lüzumsuz ve boş şeylerle vakit geçirmesi, kalbi karartır, bedeni zayıflatır, geçim sebeplerini de zorlaştırır. Din bakımından faydalanmadığın kimseyle dostluğu terk et. Amellerin en güzeli ihlasla yapılan ameldir. Üç şey gönlü öldürür. Çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak. Mâlu mülke olma mağrur, deme var mı ben gibi. Bir muhalif yeleser savurur harman gibi. Muhterem dinleyenler, bu sohbetimiz burada sona erdi. Başka bir sohbette buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.